Bence tam ağlama mevsimi. O her yerde ve her zaman bu kabil şeyleri hatırlatıyordu. Ve hatırlattığı şeylerin de gerisinde değil her zaman arkasındaydı. Evet, o namaz kılarken iç ağlamalarından ötürü sinesinde adeta değirmen taşlarının çıkardığı ses gibi bir ses duyulurdu i̇bn Mes'ud'a kendisine bir miktar Kur'an okumasını emretmişti. O da Nisa suresinden bir kısım ayetler okuyup da nihayet, Her ümmetten bir şahit, peygamber, Seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman, Bakalım nasıl olacak mealindeki ferman'a geldiğinde, Eliyle işaret edip kesmesini söyledi. i̇bn Mes'ud diyor ki, Dönüp baktığımda, Gözleri şakır şakır yaş döküyordu. O yaş döküyordu da o seçkinlerden seçkin arkadaşları sessiz mi duruyordu? Hayır. Onlar da ağlıyor ve bazen ağlamalarını adeta bir ah vah korosuna çeviriyorlardı. Siz bu sözümü Kur'an'ı tuhaf buluyorsunuz. Bulup da ağlayacağınıza gülüyorsunuz mealindeki ayetleri onlara hatırlatınca, hepsi birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya durdu. Bu manzara karşısında o da bu ahı efkana efgana iştirak edip, gözyaşları dökmeye başladı. Bu defa da onun ağlamalarıyla rikkate gelen ashab bütünüyle kendilerini ağlamaya saldılar. Zaten onlar her zaman ağlayıp inlemişlerdi. Evet bazen iman ve marifet neşvesiyle, bazen aşk-ı şibesiyle, bazen işlerine hata bulaşmış olabileceği endişesiyle, bazen öteler ve akibet korkusuyla, bazen de ufuklarının kararmasıyla, ağlar ve sürekli niyaz buğulu feryatlarla rahmet arşına yönedirlerdi. Aslında Allah'a en hızlı ulaşan dua ve niyazların kaderi de, Büyük ölçüde iç sızlanmalarına Ve gözyaşlarına bağlanmıştır. Bağlanmıştır, Zira gönül heyecanlarını gözyaşlarından daha seri, Daha duru aksettirecek bir başka şey göstermek de mümkün değildir. Gönülden hıçkırıkların bayrak çektiği yerlerde, Günah orduları tarumar olur gider. Hüşyar gönüller, gelip vicdanlarına çarpıp geçen kabul esintileriyle adeta berdu selam yaşar ve serinlerler. Hayatlarını Allah için hep ahu vahla geçirenler, gök ehlince sadakat ve aşk bülbülleri sayılırlar. Onlar şakadıklarında bütün ruhaniler seslerini keser ve onları dinlemeye koyulurlar. Ağlama eğer bu ise ve o gözler yoluyla gönlün köpüren çağlayanları ise, insan onu ebediyete bağlayıp fevkalade bir gizlilik içinde evetler sultanına sunmalı, riya ve Süma ile kirleterek sineklerin önüne koymamalıdır. Işığını kaybetmiş ve her yanıyla toz duman bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz birer ağlama bülbülü edasıyla başlarımızı mum gibi önümüze eğip, binbir isyan ve günahlarımızı düşünerek öyle bir çığlık koparmalıyız ki, bütün gök ehli, ellerinde nurdan çeralar, bu ağlama şölenine koşup gelsin. Ateşin bacayı sardığı şu günler, tam gözyaşlarıyla boşalma zamanıdır. Gözyaşları, her türlü şeytani oyunun büyüsünü bozacak sihirli bir iksirse ki öyledir, gezip durduğumuz, oturup kalktığımız her yerde, kaba sevinçlerle tepinme yerine, gözyaşlarıyla serinlemeye çalışmalı ve hep ağlamalarla, ahu efkanları dindirme yolunda koşmalıyız. Aslına bakılacak olursa gözyaşları, İsa Nebi'nin nefesi gibi, cansız cesetlere can olma sırrını taşımakta ve ab hayat gibi ulaştığı her yerde hayatla çağlamaktadır. Halka kapalı, hakka açık, gece koylarını ağlamalarıyla derinleştirenler, çığlıklarıyla ruhlarına feryat mutsukisi dinletenler bugün olmasa da yarın mutlaka dirilirler ve ve gezdikleri yerlerde Hayat kokusuyla eser dururlar Seccadeler kuruyalı yıllar oldu Seneler var Kulaklarımız gönül çığlıklarına hasretti Çöller gibi kut kuru atmosferimiz Hicranla yanan sinelerin nasıl yandığını hissetmiyor gibiyiz Çehrelerimiz adeta birer buz parçası Bakışlarımız anlamsız Sinelerimizde kıvrandıran acıdan iz yok Simalarımız asla inandırıcı değil Bu gafletle geleceğe yürümemiz Yürüyüp varlığımızı sürdürmemiz çok zor olsa gerek Gözlerimizin yaşı dindiği günden beri Göklerin bereket pınarları da bir manada kurudu Artık yağmıyor ilham yağmurları Bitmiyor güller, laleler. Gökten gelen ışıklar aksak ve vakit vakit esen yerlerde perişan. Sema sakinleri ahu ı efkana susamış. Bulutlaşacak rahmet durmuş gözyaşlarından imdat bekliyor. Zihni deyişiyle, gülle sümbülü sanki har almış, Süleyman tahtını siyah mar almış, Zevku şevk ehlini ahuzar almış, Gama tebdil olmuş ülfetin çağı. Kim bilir, Belki ruhaniler de işbaşı demek için bizden gözyaşı bekliyorlar. İhtimal, Biz dört bir yanımızı kuşatan dertlerden, Ahu vah edip ağlayınca, Melekut ufku da tül tül, Rahmet yüklü bulutlarla dolacak ve gözyaşlarımızın önünde sürüklenen günahlarımızı, isyanlarımızı, saygısızlıklarımızı, densizliklerimizi gördükçe onlar da sevinç neşideleriyle coşacak ve şefkatle üzerimize boşalacaklar. İhtimal bazen bizler Mevlit meclislerinde şerefe Mevlid'e ait Gül sularını yüzlerimize, gözlerimize sürdüğümüz gibi, Gök ehli de hicranla yanan sinelerin soluklanmaları sayılan gözyaşlarını, Yüzlerine gözlerine sürüyor, Ve bunu kendilerine sunulmuş en değerli bir armağan sayıyorlardır. Günahlarımız, hatalarımız, dağlar cesametinde. Nedametlerimiz, nedamet gözyaşlarımız, riya ve süm'a edalı. Gönüllerimizde ıstıraptan eser yok. Ağlayıp sızlamalarımız büyük ölçüde dünyevi ve masiyet televvünlü. Bu vaziyette bizim başka şeye değil, birkaç asırlık kirlerimizi arındıracak pişmanlık gözyaşlarına ihtiyacımız var. Bizler ancak onlarla tevbe kapısına ulaşabilir ve onlarla ziyan olmuş ömrümüzü yeniden inşa edebiliriz. Adem Nebi gözünde büyütüp Everest tepesi haline getirdiği sürçmelerini göz yaşlarıyla eritip yerle bir etti. Çıtır çıtır yanıp da etrafa kokular saçan öd ağacı gibi o da içten içe yanıp çevresine saldığı nedamet iniltileriyle ruhanilerin meleklerin metafı olma ufkuna yükseldi. Güm gelip teçile bitince, doğan her gün artık onun affına ferman renkleriyle türleniyordu. Bunca günah, bunca masiyet ve o ölçüdeki hicrandan sonra zannediyorum bize de hep yalnızlık koylarını kullanmak ve gecelerin siyah örtüsünü başımıza çekerek hak tecellilerine açık, o kimsenin göremeyeceği yerlerde başımızı yere koyup hıçkıra hıçkıra ağlamak düşüyor. Vefasızlığımıza, bir türlü samimi olamayışımıza, yürüdüğümüz yolda sürekli zikzaklar çizişimize, durduğumuz yerin hakkını veremeyişimize, mazhariyetlerimize göre sağlam bir duruşa geçemeyişimize, ve bizim gibi davrananların münasebetsizliklerine öyle bir ağlamalıyız ki vazifesi ağlamak olan gök ehli dahi bundan böyle hep bizim çığlıklarımıza gözyaşı döksünler. Evet, biz bize bahşedilen yerimizi koruyamadık. Durduğumuz yerde kararlı, şuurlu ve ihlas derinlikle duramadık. El elden çözüldü, yâr elden gitti. Gülleri hazan vurdu, bülbüller aha düştü. Çeşmeler kesildi, çaylar kurudu. Adeta her yanda dikenler salanıyor ve her tarafta saksağın sesi. Gönüllerimizin diliyle bir şeyler söylemeli. Hasret ve heyecanlarımız üzerine gözyaşı iksirleri saçarak bu kurumuşluğa bir son vermeliyiz. Yaratan bize vücut, hayat, his, şuur, idrak gibi nimetler lütfederek, bizi donanımımıza göre yaşama ufkuna yönlendirdi. Bizse her şeyi heva ve hevesimize kurban ederek, konduğumuz yerin çok gerisine, gerilerin de gerisine çekilerek, insanca yaşamayı kirlettik ve kirlendik. Hiç olmazsa bundan sonra olsun, Ömrümüzü kalbimizin çizgisinde yaşamamız gerekmez miydi? Gelin bugüne kadar gülüp eğlenmelerimize karşılık biraz da feryadu figan türküleri söyleyelim. Nefsani yaşamaya veda edip biraz olsun dertlenerek hayatın başka renklerini de duymaya çalışalım. Dert söyleyip dert dinleyelim ve dertlileri dinleyene yakın durma yollarını araştıralım. Ömrümüzün işe yarar günleri büyük ölçüde boşuna gitti. Artık ufukta bu hayat gündüzünün gecesinden emaretler var. Bundan böyle bize kalkıp o uzun gece için sönmeyen bir çera tutuşturmak düşüyor. Bundan sonra olsun kendimize gelmeli, dağınıklıklardan sıyrılmalı, özümüze dönmeli ve ciğerlerimizin hasretini gözyaşlarıyla soluklamalıyız. Ve bilmeliyiz ki hak katında toprağın bağrına gözyaşlarından daha aziz hiçbir şey damlamamıştır. Bugün toprağa dökülen o damlalar çok yakın bir gelecekte her tarafı irem bağlarına çevirecektir. Gel çöllerden daha kuru şu Beyaban'da herkese gözyaşlarının sakısı olalım ve güftesi heyecan, bestesi ağlama, en taze meyvelerden yepyeni ziyafetler terhir edelim.